İcralı araçlar piyasadan satın alınıyor ihale yoluyla. Bu malları satın almak doğru mudur? Ağlayanın malı gülene yar olmaz diye bir atasözümüz var. Bu tarz araçları almakta dini bir sorumluluk var mıdır? Söz konusu satılan mal piyasa değerinde veya ona yakın bir değerde satılıyorsa bu malı almakta herhangi bir sakınca yoktur. Hı hı. Diyelim ki piyasa değerinin çok çok altında bir fiyatla satılıyorsa ve biz de onu almak istersek bir nevi fırsatçılık yapmış oluruz. O kardeşimiz zor durumda kalmış ve malı hads edilmiş ve düşük fiyatta satılıyor. Biz orada kendimizin olsa bu mal nasıl satılmasını arzu isek o şekilde dikkate alarak o malı almaya gayret etmemiz uygun olur. Evet. Diyelim ki düşük fiyatta satıldı, biz de aldık. Bu alışveriş caizdir. Ancak o kardeşimizin e, mağduriyetinden istifade ederek çok düşük fiyata değil de onun mağduriyetini giderecek şekilde bir fiyat vererek o malı almak uygun olur. Evet.